çok güzel bir gençti. Omuzlarına dökülen güzel saçları vardı. Herkesin dikkatini çekecek kadar da bakımlıydı. Ailesi kendisini çok severdi. Özellikle annesi çok zengin bir kadındı. Şam'dan, Hind'den en güzel kumaşları getirtir ve oğluna hayranlık celbedecek elbiseler diktirirdi. Güzel kokular sürer, Hadramut'tan getirilen özel terlikler giyerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun bu halini hatırlar ve ''Mekke'de Musab bin Umer'den daha güzel saçlı, daha güzel giyimli, daha çok nimetler içerisinde yaşayan birini görmemiştim.'' buyurmuştu. O Allah Resulü'nün davetini duymuştu. Bazı ayeti kerimeler dillerde dolaşıyordu, onları duyuyor Müslüman olanların davranış ve yaşayışlarına dikkat ediyordu. Duydukları ve gördükleri onun üzerinde derin tesir bırakmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Darül Erkam'da olduğunu, davete buradan devam ettiğini öğrenmiş ve oraya yönelmişti. Allah Resulü'nün huzuruna çıktığı ...ve huzurdan Müslüman olarak ayrıldı. Artık yeni bir heyecan doluydu. Ancak bunu dışa vurması çok zordu. Annesinin ve kabilesinin alacağı tavırdan çekiniyordu. Çünkü onları ve İslam için düşündüklerini yakından tanıyordu. Haliyle Müslüman olduğunu onlardan gizlemek zorunda kalmıştı. Allah Resulü'nün yanına gizlice gelip gidiyordu... Bir gün Kureşlilerden biri onu namaz kılarken gördü. Gitti annesine ve kabilesine haber verdi. Fırtına kopmuştu. Bütün ailenin sevdiği ipe elbiseler içerisinde sokaklarda salınarak yürüyüşünü seyrederken kıvanç duyduğu Musab annesi ve akrabaları tarafından hapsedilmişti. Habeşistan'a hicret için peygamberimizin izin verildiğini duyana kadar hapiste kaldı. Hicret haberini alınca hapisten kaçarak hicret kervanına katıldı, o da Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet Habeşistan'da kaldı, daha sonra geri döndü. Geri döndüğünde artık üzerinde o güzel elbiseler yoktu. Razülullah sallallahu aleyhi ve sellem, Akabe denilen yerde Medine'li, Hazreç kabilesinden bir grupla karşılaşmış, tanışıp kaynaşmış ve onlara İslam'ı anlatmıştı. Yahudilerle birlikte aynı beldede oturan, peygamberler hakkında az da olsa bilgileri olan, son peygamberin gelme günlerinin yaklaştığını duya gelen Medineliler, fıtratlarına uygun ve her cümlesi bir başka gerçeği ifade eden bu daveti kabul etmiş, beldelerine iman ederek, Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik edip dönmüşlerdi. Dönünce boş durmamış, başka gönülleri de iman nuruna teşvik etmiş, onları uyarmış, öğrendiklerini aktarmış, birçok kalbi hak yoluna hazır hale getirmişlerdi. Bir yıl sonra aynı mevsimde 12 kişilik bir grup yine Akave'deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluştular. Tevhid inancını koruyacaklarına, hırsızlığa, zinaya yaklaşmayacaklarına, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, hayırlı ve doğrulara itaatten ayrılmayacaklarına dair biat etmişlerdi. Bu biat, birinci akabet biatı olarak tarihte yerini alacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Musab'u onlarla birlikte Medine'ye gönderdi. Onlara Kur'an öğretecek, İslami bilgiler verecek ve onları eğitecekti. Bu grupla birlikte Medine'ye vardı. Esad bin Zürare'nin evinde misafir edildi. Esad radıyallahu an İslam'ı tebliğ konusunda ondan hiçbir yardımını esirgemedi. Bu güzel, ahlaklı, güzel Kur'an-ı Kerim okuyan davetçi, diğer müminlerle el ele vererek ...imrenilecek bir gayret sergiliyordu. Okuyor, okutuyor, namazları kıldırıyor, İslam'ı anlatıyor... ...davranışları ve konuşmalarıyla sevgi ve saygı topluyor... ...her gün gönüllerin fethinde birkaç adım daha ileriye atıyordu. Yetşib'de iki temel kabile vardı, Evs ve Hazeç. Yıllar yılı birbirleriyle boğuşmuşlardı... Sık sık Yahudilerin tahriklerine kapılıyorlar ve Medine'yi kendileri için cehenneme çeviriyorlardı. Yevmi as denilen savaş günü daha tazeliğini kaybetmemişti. O gün yine Yahudilerin tahrik ile ayaklanmışlar, 40 gün savaş hazırlığı yapmışlar, Medine civarında Buas denilen yerde karşı karşıya gelmişlerdi. Bu savaş yaklaşık hicretten beş yıl önce yapılmıştı her iki tarafta direnip geri adım atmadığı güçler dengeli olduğu için çok zayiata sebep olmuş, evs tarafından Hazret'in evleri ateşe verilmişti. Medineliler bu dehşetli savaşın yaralarını henüz saramamışlardı. Bu kör savaşın manasızlığını tahriklere kapıldıklarını zaman zaman hissediyor ve dile de getiriyorlardı ancak silinmesi çok zor şeyler olmuştu. Söylenen ve dillerde dolaşan şiirlerse hatıraları sürekli canlı tutuyordu. Mus'ab radıyallahu an bütün bunları biliyordu. O Yahudiler gibi yıkmıyor, yapmaya çalışıyordu. Bu iki kabileyi birbirine kırdırarak aralarındaki düşmanlıktan yararlanmaya çalışmıyor, aksine yaraları sarmaya, İslam kardeşliğini gönüllere yerleştirmeye uğraşıyordu. Hem Evs hem de Hazrec kabilesinden insanları ziyaret ediyor, onlara İslam'ı tanıtıyor. Yardımcısı İbni Ümmü Mektum ve Medineli gençlerle İslam nurunun girmediği ev bırakmamak için gecesini gündüzüne katıyordu. Kabilesince el üstünde tutulan Saif bin Muazla Üseyd bin Hudayr Müslüman oldu. Artık Medine, baharın kırlara ve ağaçlara getirdiği değişiklik misali, görülmedik bir değişikliği yaşıyordu. Bir sonraki yıl, Musab Mekke'ye döndü. Yanında Müslümanlar bulunduğu gibi, gönlü İslam'a yumuşamış ama, İslam nuruna kavuşmamış kimseler de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanında bulunan ve henüz Müslüman olmamış amcası Abbas'la birlikte Akabe'de yine bu yeni ekiple buluştu. İkisi kadın 75 kişiydiler. Başlarında Berabin Marur vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı tanıttı. Kur'an tilaveti etti ve onlardan biat aldı. Kendisine ilk biat eden de Berabin Marur oldu. Musab radıyallahu an biattan sonra tekrar Medine'ye döndü. O Medinelilerin hocasıydı. İslam'ın başka beldeye gönderilen ilk davetçisiydi. İslam'ı en güzel şekilde yaşayarak gönüllere aktaran örnek bir insandı. Onun İbn Mektum ve onlara destek veren Medineli müminlerin yardım ve gayretleriyle Medine, müminlerin ve Allah Resulü'nün, ...hicret için hazır hale gelmişti. Bu gayretleriyle... ...samimiyet ve hizmet aşkıyla... ...ve başarılarıyla... ...İslam tarihinde müstesna yerlerini aldılar. Bedir gazvesinde... ...İslam sancağı onun elindeydi. Zaferin son noktasına kadar... ...esen yerlerle... ...sancağı o dalgalandırmıştı. Uhud gazvesinde de... ...sancak ona teslim edilmişti. Savaş başlamış daha ilk dakikalarda... ...Müslümanların yekpare... Azim ve cesaretle yüklenişi, yiğitlerin düşman saflarını yırtıp dağıtmasıyla düşman bozguna uğramış, panik içerisinde kaçıyordu. Ancak cebeli aynayne yerleştirilen ve Müslümanlara arkadan yapılabilecek saldırıyı önleme görevi verilen, başlarına Abdullah bin Cübeyr'in emir olarak tayin edildiği elli okçudan çoğu, Resulullah'ın bütün emir ve tembihlerine, Allah'ın ikazlar, Abdullah'ın ikazlarına rağmen kesin zafer kazanıldı duygusuyla yerlerini terk etmişlerdi. Bunu fırsat bilen ve başlarında Halid bin Velid'in bulunduğu müşrik süvari birliği Müslümanlara arkadan saldırdı. Kaçmaya çalışan müşrikler de bunu görünce geri dönmüş, iki saldırı arasında kalan ve zaten sayısı az olan Müslümanlar, aniden karşılaştıkları bu durum bu durumla bozgun alametleri göstermiş merkezi komutayı kaybetmiş Allah Resulü tehlikelere açık hale gelmişti. Bir avuç yiğit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinden ayrılmamış ne pahasına olursa olsun yılmadan cihada devam etmişti. Bunlardan biri de İslam sancakları mus attı. Şehit düşene kadar o şehit düşünce, sanca, Ali radıyallahu anh aldı. Bu vefakar, cefakar, yılmaz, yiğit, örnek davetçi, güzel simalı, güzel ahlaklı, güzel Kur'an okuyan, her şeyiyle güzel insan, bu dünyaya nokta koyup, ebedi hayata göç etmenin de en güzeline nail olmuştu. Ancak o artık eskiden olduğu gibi, çok güzel elbiseler içerisinde değildi. Uzak diyarlardan özel getirtilen kumaşlar ve ipek elbiseleri de yoktu. İslam nuruyla aydınlanan bir şairin Allah'a hamdolsun ki, gerip çatmadan ecelim İslam'ın o nuru el nurlu elbisesini ben de giydim dediği gibi üzerinde İslam'ın nurlu elbisesi vardı. Uğruna toprağa düştüğü davası vardı, Şehitlik rütbesi vardı. Ufukta ebedi saadet Ve ebedi alemdeki nimetler ve elbiseleri vardı. Toprağa verilirken üzerindeki elbise Kefen olarak vücudunu örtmeye yetmemiş, Elbisesiyle baş tarafı kapatılmış, Ayakları izhir otlarıyla örtülmüştü. İmam Buhari anlatıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancaktarı İslam'dan önce Kureyş gençlerinin en çok nimetler içerisinde yüzeni şehit düşmüştü. Dürdesiyle kefenlendi, dürde baş tarafına örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açık kalıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, baş tarafını örtün, ayaklarını da ısırla kapatın buyurdu. Uhud şehitliğinde, şehitliğin ortasında, siyah taşlarla çevrili küçük bölmede, şehitler Efendisi Hamza radıyallahu anh ile birlikte yan yana yatan odur. Yanlarında bir başka şehit Abdullah bin Cahşta vardır. Musa bin Umeyr asırlar boyu daha çok iki özelliğiyle yad edilmiş hem kendisiyle birlikte yaşayan sahabilere hem de sonraki asırlara ibret olmuş ve ışık tutmuştur. Bu iki haslet onu yad eden her insanı duygulandırmış, hayatına yön vermesine sebep olmuştur. Bunlardan birincisi, İslam'dan önceki dış görünüşüyle, İslam'la şeref bulduktan sonraki görünüşüdür. İkincisi de, bir davetçi olarak elde ettiği başarıdır. Bu iki görünüş arasındaki farkın, bu derece dikkat çekişi, elbette ki bu aziz sahabinin güzel ahlakı, fedakarlıkları, örnek davranışları, Alçak gönüllülüğü ve bütün bunlara dayalı olarak mümin gönüllerde taht kuruşuydu. Bu iki görünüş arasında sürdüğü hayatın her anının gıpta edilecek güzelliklerle dolu oluşu vardır. Musab Allahu an birçok dünya nimetini iman uğruna geride bırakmıştı, inandığı yolda yokluklara razı olmuştu. Fedakarlıklarla dolu hayatı şehadetle sona erinceye kadar bu nimetlerden kendisine dünya hayatında düşen pay çok azdı. Şehit olduğu ve defnedildiği sıradaki elbisesinin vücudunu örtmeye yetersizliği, kaba dokumalı ve yer yer yamalı oluşu, gençliğindeki giyinişini yakından tanıyanların elbette ki borukluk duyacağı, duygusuz kalamayacağı bir gerçekti. O iki icretin ikisine de katılmıştı. Dünyalığa ehemmiyet vermemiş, davasını anlatmak, yaymak, yaşatmak için her yokluğa katlanmış, kimseden dünyaya yönelik bir beklentisi de olmamıştı. O İslam'ın ilk kurbetçi davetçisi, cihatlardaki ilk sancaktarıydı. Ve İslam şehidi olarak, İzhir otlarıyla örtülerek dünyayı terk etmişti. Belki de Rabb'ı bu yönüyle unutulamayan bir örnek olmasını murad etmişti. Gerçekten de unutulmadığı unutulmayacaktı. Abdurrahman bin Av, hayatta cennetle müjdelenen on kişiden biriydi. Düşüncelere zor sığacak kadar cömert, vefakar, varlıklı ve dünya varlığına hükmetmesini bilen birisiydi. Çokça oruç tutardı. Bir gün yine oruçluydu. İftar için önüne yemekler konmuştu. Önüne konan yemek çeşitleri dikkatini çekti. Bir anda müminlerin yokluk ve cefa günlerini hatırladı. İftar anında verdiği duygular içerisinde şu cümleleri söyledi. Musa bin Umeyr benden daha hayırlı bir kimseydi. Şehit edildiğinde kefeni bile yoktu. Elbisesiyle başı örtüldüğünde, ayakları, ayakları örtüldüğünde de baş tarafı açık koruyor, kalıyordu. Sonra dünya ve dünya nimetleri önümüze serildi. İçime korku geliyor. Acaba bizim yaptıklarımızın karşılığı ise dünyadayken peşin mi veriliyor? Ve sonra gözyaşlarını tutamadı Abdurrahman bin Avf. Musab radıyallahu anh'ın hayatı bütünüyle göz önüne getirilerek hayatımızın da çok ciddi bir muhasebeye ihtiyacı vardır. Bunu unutmadan, asla gözden ve gönülden ırak etmeden üzerinde titizlikle durmamız, örnek almamız gereken Musab'ın diğer bir yönü de davetçilik vasfıdır. Davasını duyurmak, gönüller kazanmak için gayretli takip ettiği üslup ve elde ettiği başarılardır. Tilavet ettiği Kur'an-ı Kerim, sesindeki letafet ve samimiyet, edebi inceliklere düşkündüğü, mana derinliklerinden ayrı bir haz duyan dinleyicilerin gönlüne işliyor, kalpler yumuşuyor, tutulamayan yaşlar göz pınarlarından süzülüyor ve iman kervanına yeni katılanlar her geçen gün çoğalıyor, yanına düşman gelenler bile ayrılırken çok daha değişik duygularla ayrılıyorlardı. İşte bunlardan birisi Useyb bin Hudayr. Evs kabilesinin ileriye gelenlerinden biriydi. Sad bin Muaz'la birlikte oturuyorlardı. Mus'ab'ın yakınlarındaki bir bahçeye bir grupla konuşmaya geldiklerini duymuşlardı. Onu bu bahçeye getirme cüreti gösteren Esad bin Zürare idi. Esad bin Zürare'nin teyzesinin oğluydu. Bu yüzden ...onu susturmaya sağ değil Husey bin Hudayr gidiyordu. Harbesini almış, bahçenin yolunu tutmuştu. Sinirli ve hırslıydı. Musab ve Esad'ın bu kadar küret göstermesi fazlaydı. Onlara öyle bir ders verecekti ki... ...bir daha topraklarına yaklaşamayacaklardı. Esad onun geldiğini görmüş. Yandık bu gelen kavminin efendisi. En zekisi, şahsiyeti en kuvvetlisi... ...ve en çok sözü dilenelidir bu gelen... Hüseyd bin Hudayr'dır diyordu. O Müslüman olsa niceleri onu takip eder dedi. Hüseyd geldi Musab'a döndü. Harbesini sımsıkı tutarak sizi bizim diyarımıza getiren zayıflarımızın aklını çelmenize sebep nedir? Eğer şanınızı seviyorsanız bizim beldemizden uzak durun dedi. Kızgınlığı her halinden belli oluyordu. Kullandığı kelimelerde öfkenin derin izleri vardı. Üslubu emredici ve kararlıydı. Ortalık gerginleşmişti, Musa gülümseyen, gülümseyen gözleriyle ona baktı. Her davranışından iyi niyet ve samimiyet akıyordu. İçten ve sakin bir sesle ona hitap etti. ''Ey Kaminin efendisi, bundan daha hayırlı bir şey yapmak ister misin? Nedir o?'' diye sordu. ''Yanımıza oturursun, söylediklerimizi dinlersin. Söylediklerimiz doğruysa, hoşuna giderse kabul eder, hoşuna gitmezse hoşlanmadığını söylersin, biz de buradan gider.'' Bir daha da sizi rahatsız etmeyiz istedi. Şaşırmıştı. Söylenilen doğru olandı. O da doğru dedi. Mızrağını yere saplayarak oturdu. Musab konuşmaya başladı. Dikkatle bakan gözler, dinleyen kulaklar, yumuşayan kalpler, ardından okunan Kur'an-ı Kerim, değişen sima, gönülde rahatlık veya dudaklardan dökülen kelimeler, ne kadar güzel sözler. Tilavet ettiği ne kadar tatlı, ne kadar güzel. İslam'a girileceğinde ne yapılır diye sordu. O Medine'de geldiği günlerde anıldığı gibi Mekkeli genç, Mekkeli davetçi Mukri yani Kur'an muallimiydi. O davet aşkı taşıyan her müminin örnek alması gereken bir insandı. O hicret yurdunun hazırlanmasında büyük emekleri olan biriydi. O ilk sancaktarımız unutulmayacak şehidimiz. Medine-i Münevvere'de Bedir için hazırlıklar var. Sayısı küçük, değeri büyük Bedir ordusu son şeklini alıyor, yeniden teftişten geçiriliyor. Saflar arasında küçük bir çocuk göze çarpıyor, henüz 13 yaşlarında. Elindeki kılıç boyunu aşıyor. Gelip saflara yerleşmiş, gözleri pırıl pırıl zeka ve güven fışkırıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yaklaşınca saftan çıkarılacağını anlıyor ve şunları söylüyor. Canım yoluna feda olsun ya Resulallah, bana izin ver, cihatta yanında olayım, Allah düşmanlarıyla bayrağın altında savaşayım diyor ve kalmak için yalvarıyor. Peygamber efendimiz onu cihada kabul edemiyordu. Ama bu küçük delikanlının tavrı, duruşu, azmi, cümleleri çok hoşuna gitmiş, gönlüne sevinç ve sürüf vermişti. Omuzuna şefkat ve sevgiyle dokunmuş, gönlünü hoş ederek saflardan ayırmıştı. Çocuk üzülmüştü. Kocaman kılıcını sürükleyerek geri döndü. Bu çocuk Sabit'in oğlu Zeyd'di. Annesi Malik bin Muaviye'nin kızı ne vardı? Zeyd yetimdi, babası o henüz altı yaşındayken Boğaz günü diye anılan günde öldürülmüştü. Allah Resulü'nün yanında cağda katılamayışı bu yetime bakan ve büyüten annesini de üzmüştü. Kocasının bugünleri görmesini ve Resulullah'ın yanında yer almasını ne kadar istiyordu. Şimdi yavrusunun inandığı yolda bir yiğit olmasını, hak davayı omuzlamada payının bulunmasını istiyordu. Zeyd, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, yakınında yer almak için ısrarlıydı. Yaşuk küçük olduğu için onunla birlikte cihatta yer alamamıştı. Ancak keskin zekası kısa zamanda emelle ulaşacak başka bir yol bulmuştu. Düşüncesini annesine açtı, bulduğu yolun yaşla ilgisi de yoktu. <Gülüyor> Annesi ne var, kendi sülalesine ileriye gelen birine bu düşünceyi söyledi, o da Zeyd'i alarak Resulullah'ın huzuruna vardı. Ey Allah Resulü, oğlumuz Zeyd bin Sabit, Kur'an-ı Kerim'den 17 sure bilen ve kalbinize nasıl indirildiyse, öylece tilavet edebilen biridir. Ayrıca o çok zekidir, hem yazısı hem okuyuşu çok güzeldir. ''Sizin yanınızda durmak, yakınınızda olmak istiyor. Onu dinlemek ister misiniz?'' diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dinledi. ''Tahminlerin ötesinde bir okuyuş, her harf, her kelime yerini buluyor, hakkını alıyor, anlayan mana derinliklerine inen pırıl pırıl bir zeka ve kabiliyetin okuyuşu.'' diyor. Okurken hislenişi, yaptığı duruşlar, vurgular hepsi bir başka güzellikteydi. Okuyuşu bitiyor ve Zeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisine Zeyd benim için Yahudi dilini öğren, söylediğim sözlerin tam aktarılması konusunda onlara güvenemiyorum dedi. Zeyd'in cevabı kesin ve güven vericiydi. Hemen ya Resulallah! 15 gün gibi akla durgunluk verecek çok kısa bir sürede bu dili okuyup yazmasını öğrendi. Onun bu müthiş zekasını gören Efendimiz, İbranice'yi öğrendiği gibi ondan Süryanice'yi de öğrenmesini istedi. Zeyd 17 günde de Süryanice'yi öğrendi. Böylece Resulullah'a hem tercüman oluyor, hem de kazandığı derin güven duygusuyla vahiy katibi olma şerefine eriyor, inen ayetlerle filizlenip büyüme, ayetleri Resul'e tebliğ tazeliğindeyken öğrenme ve yazıya geçirme imkanını da elde etmiş oluyordu. Gelişip büyüyünce de ilimle cihadı birleştiren, ...zorluklara katlanmasını bilen, daima hayra talip olan bir dava eri oluyordu. Onu inen vahyi kaleme alırken gördüğümüz gibi, hendekte toprak taşırken, cihat meydanında at koşturup kılıç sallarken, mümin kardeşinin yardımına koşarken, başkalarını ilmiyle beslerken görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için, ona gelince o ne güzel bir delikanlıdır. Buyuruyordu. Bir başka hadisi şerifte de ümmetimin en iyi feraiz bileni Zeyd bin Sabit'tir buyurarak miras hukukundaki derin bilgisine ve hesap kabiliyetine işaret ediyordu. Allah Resulü'nün ahirete intikalinden sonra halifenin kim olacağı Ensar'dan mı yoksa hicret edenlerden mi seçilmesi gerektiği konusunda ihtilaf çıkmış. Zeyd'in Sakif günü şu sözleriyle durum yatışmış ve netleşmişti. Ey Ensar topluluğu, Allah Resulü hicret edenlerdendi. Yerine geçecek halife de onun gibi ...hicret edenlerden olmalıdır. Biz Resulullah'ın yardımcısı, destekçisiydik. Ondan sonraki halifesinin de... ...hak yolda yardımcısı ve destekçisi olacağız. Bu cümlelerden sonra ellerini uzatarak... ...Ebu Bekir'e biat etmiş ve... ...işte halifeniz diyerek sözlerini noktalamıştı. Her geçen gün... İlmi ve keskin zekasıyla bütün müminler tarafından tanınmaya, birçok ilmi konuda kaynak olmaya başlamıştı. Özellikle miras ilminde ve Kur'an-ı Kerim'in zaptında tartışılmaz bir otoriteydi. Kur'an-ı Kerim'in toplanılıp tek kitap haline getirilmesi karara bağlanınca, bunu yapacak heyetin başına da o getirilmişti. Zeyd radıyallahu anh, çok ciddi ve titiz bir çalışmayla bu şerefli hizmeti en güzel bir şekilde tamamladı. Bu tarihi hizmeti Osman radıyallahu anh'ın devrinde biraz değişik olarak bir kere daha tekrarladı. Hazreti Ömer hacca gittikçe Medine'de idareyi ona teslim ederdi. İki hac bir de Şam seferi sırasında olmak üzere üç defa Medine emiri olmuştu. Ev içinde şen şakrak olduğu, çocuklarıyla oynayıp latifeleştiği, ilim meclisine çıkınca çok vakur davrandığı, evinden gelen haberlerdendir. Onun kadrini en iyi bilenler, şüphesiz ilmin kadrini en iyi bilenlerdir. İlim denizi Abdullah bin Abbas radıyallahu an onu ata binmeye hazırlanırken görüyor, atılarak atının dizginini tutuyordu. Allah Resulü'nün amcaoğlunun bu davranışıyla mahcup olan Zeyd radıyallahu an, ''Ey Resulullah'ın amcaoğlu bunu yapma, ne olur bırak.'' diyorsa da i̇bn Abbas, alimlerimize böyle davranmakla emrolunduk.'' diyordu. Zeki insan, derhal bunun altında kalmamanın, bu güzel davranışa güzel karşılık vermenin yolunu buluyor, Elini görebilir miyim diye soruyor. İbn Abbas göstermek için elini uzatınca da yakalayıp öpüyor ve biz de efendimizin ehlibeytine böyle davranmakla emrolunduk diyordu. Bu aziz sahabi 56 gibi henüz genç denecek çağlarda hayata gözlerini yumunca peşinde derin bir üzüntü bırakıyor. Ebu Hureyre radıyallahu an bu üzüntüyü şu cümlelerle dile getiriyordu bugün bu ümmetin ilim denizi hayata gözlerini yummuştur umarım ki Rabbimiz İbni Abbas'a onun yerini doldurtur Allah Resulü'nün şairi Hasan bin Sabit onun ölümü sebebiyle üzüntüsünü dile getirirken mersiyesinde onu kendisiyle birlikte şöyle zikreder nesi kaldı Hasan ve oğlundan sonra kafiyenin mısraların, nesi kaldı Zeyd bin Sabit'ten sonra ilmin ve engin manaların. Onu daima Bedir'e katılmak istediği günkü boyundan uzun kılıcı, kılıçtan keskin zekası, ve Kur'an'a olan hizmetiyle hatırlayacağız. Selam, Engin mana denizine olsun. Ensardan, Evs kabilesine mensup ve künyesi Ebu Süleyman olan Asım bin Sabit radıyallahu anh, ilk Müslüman olan Medinelilerdendir. Henüz hicret gerçekleşmeden İslam'a gönül vermiştir. Hicretin peşinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Onunla Abdullah bin Cahş radıyallahu an arasında kardeşlik bağı kurmuş, o muhacir kardeşini sevmiş ve bağrına basmıştır. Okçulukta çok başarılı olduğu için Resulullah'ın okçusu diye anılmıştır. Bedir gazvesi öncesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla Savaş konusunda konuşuyordu. Asım radıyallahu an hemen ok ve yayını alarak, yarosüllallah düşman 200 zira mesafede ise üzerine ok yağdırız. İçe yaklaşırsa mızraklarla çarpışırız. Mızraklar kırılırsa kılıçla göz göğüs göze savaşırız diyerek bir gösteri yaptı. Onun azminden ve sözlerinden memnun olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...işte hat böyle olur. Kim düşmanla karşılaşırsa asım gibi savaşsın. Harbin gereği budur. Çarpışan ve vuruşan asım gibi olsun buyurmuştur. Bedir savaşında müşriklerin elebaşılarından olan... ...Hukbe bin Ebi Mutay yere seren... Yine odur. Bedir Savaşı'nda müşriklerin elebaşılarından olan Ukbe bin Ebu Muayte'yi yere seren odur. Hukbe ile Nadir bin Haris Kureş müşriklerinin en acımasız zalimlerinden, dilleri ve elleri uzun olanlarındandır. Kin ve nefretle yoğruluydular. Nadri Ali radıyallahu an de Asım radıyallahu an öldürmüş. Bu iki zalimin her şeyle kabul ettikleri dünya hayatı bitmişti. Önlerindeki hesapsa elbette ki çok zor bir hesaptır. Ukbe bir seferinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem makam İbrahim'in arkasında namaz kılarken gelmiş o secdedeyken boynuna basarak secdeden kalkmasını engellemiş bunu çevreye göstererek çaka satmıştı. Bu çeşit iğrençlikleri sık sık görülen biriydi. Nasibini Asım'ın kılıcından almış zulmü ve dil uzatışı Böylece son bulmuş. Adalet yerine gelmişti. Asım, Uhud gazvesinde Allah Resulü'nün okçusu olma ünvanını en iyi şekilde koruyor, atlı oklar hedefini şaşırmıyordu. Okçuların savaş edeceğini içinde Resulullah'ın tembihlerini unutarak, kesin zafer kazanıldığı duygusuyla aynayn tepesini boşaltarak meydana inmesiyle arkadan darbe alan İslam mücahitleri mevzii komutayı kaybetmiş meydan savaşı ferdi gayretlere dönüşmüştü. Bu dağınıklıktan müşrikler çok istifade etmişler nice fedakar yiyip şehit olmuştu. Erkekleri tahrik için gelen müşrik kadınlar Savaşın ilk anlarında mücahitlerin saldırıları ve müşrik safları yırtıp dağıtarak içerilere sarkmalarıyla paniğe kapılmış çığlık çığlığa yamaçlara doğru kaçarken şimdi zafer çığlıkları atıyorlardı. Bu kadınların başında Ebu Sufya'nın hanımı Hint, Amr bin As'ın hanımı Rayta, Talha bin Ebi Talha'nın hanımı ...sülafe binti Sa'd vardı. Sülafe... ...Uğda kocası Talha ve oğulları... ...Müsafi, Cülas... ...Kilab'la gelmişti. Gelirken çok azimliydi. Ancak... ...savaş sonunda herkes... ...zafer çığlığı atarken... ...o çığlık atamıyordu. Bir türlü göremediği... ...kocası ve oğullarını arıyordu... Önce kocasını sonra oğullarından misafi ve kilabı ölü buldu. Üçüncü oğlu Cülassa ağır yaralı olarak yanına gelmiş. Başını kucağına koyarak son nefesini onun kucağında vermişti. Oğlunu yaralı olarak kucağına alan sülafenin içi kan alıyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Güçlü, dirayetli bir kadındı. Hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı. Çaresizlik içinde son dakikalarını yaşayan oğluna sordu. Kim yaptı oğlum? Cülas, Asım Ebul Eflah oğlundan dedi. Çok geçmeden de can verdi. Sülafe çılgına dönmüş, lat ve uzaya yeminler ediyor. İçinde şarap içmek için Asım'ın başını istiyordu. Onu getirene de ne isterse vereceğini vaat ediyordu. Asım'ı yakalamak artık müşrik gençlerin hayallerini süsler olmuştu. Çok geçmediği Asım'ın emirliğinde altı kişilik bir ekip... ...görevli olarak Medine'den ayrıldı. Mekke yakınlarında Usfan civarında ilerlemeye başladı. Hüzeyl kabilesine bağlı... Beni lihyan kolu onların sahrada yol aldığını duyunca yüz kadar okçuyla peşlerine düştü. İzleri takip ederek Reci denilen mevkide bir su başında onlara yetişti. Müşriklerin geldiğini gören Asım ve arkadaşları derhal yüksekçe bir kumluğa çıkarak kendilerini savunma hazırlığına başladı. Sırt sırta vererek kılıçlarını çekti. Müşrikler kuşatmayı tamamlayınca umutsuz bir dövüşe hazırlanan sahabilere eğer savaşmayıp teslim olurlarsa hiçbirini öldürmeyeceklerine dair söz verdiler. Israrla ahitlerine sadık kalacaklarını söylüyorlardı. Birbirine kenetlenen bu altı yiğit tereddüte düşmüştü. Zeybin bin Desine, Hubeb bin Adi ve Abdullah bin Tarık bu çaresiz durumda verilen söze ve ahde güvenmeyi tercih etti. Asım radıyallahu ansa kesin kararlıydı. Ben müşriklerin ahdine güvenmem ve teslim olmam dedi. Arkadaşlarından Merseb bin Ebi Merseb ve Halid bin Bükeyr de onun yolunu takip etti ve onun sözüne uydu. Asım, Karşısında gördüğü müşriklere gerçekten güvenmiyor, arkadaşlarını da sağ bırakmayacaklarına inanıyordu. Şehitlik günü gelmişti. Allah'ım, durumumuzu Resulüne haber ver dedi ve ardından şöyle dua etti. Allah'ım, ben senin dinini koruyor. Onun için mücadele ediyorum. Sen de benim etimi, kemiğimi, bedenimi koru. Allah düşmanlarından hiçbirisinin ele geçirmesine fırsat verme. Onlara böyle bir zafer tattırma. Bu duadan sonra kendisini takip eden iki sahabiyle ileri atıldı. Yanına yaklaşılamayan bu yiğit, uzaktan atılan oklarla vurularak şehit edildi. Diğer iki arkadaşı da birer birer şehit düştü. Teslim olanlarsa ihanete uğradı. Sonradan işkenceyle ölümü tattı. Onların kısası çok daha değişik oldu. Hüzeyliler... Başlangıçta şehit ettikleri kişilerden birinin Asım olduğunu bilmiyorlardı. Teslim olanları almış, Mekke'ye götürme hazırlığı yapıyorlardı. Çok geçmeden Kureyş Asım'ın ölüm haberini almıştı. Bir elçiyle birlikte hediyeler gönderiyor, Asım'ı öldürenlerden onun başını istiyorlar ve hediyelerin devamını vaat ediyorlardı. Öldürdükleri kişinin Asım bin sabit olduğunu öğrenen Hüzeyli'ler heyecanlandılar. Vadedilen mükafatları elde edebilmek için de harekete geçtiler. Ancak Asım'ın yanına geldiklerinde hiç ummadıkları bir ile karşılaştılar. Her tarafı arılar kaplamıştı. Arıları dağıtarak Asım'a ulaşmaya çalıştılar, arılarsa sanki organize bir birlik gibiydi. Bulut gibi saldırıya geçiyor, sonra Asım'ın yanına çekiliyorlardı. Geçit vermez bir kalkan olmuşlardı. Müşrikler ilk hamlede korku içinde geri kaçmak zorunda kaldılar. Değişik şekillerde tekrar tekrar teşebbüs ettiler, ama arılar her seferinde onları geriye püskürtmeyi biliyordu. Çaresizlik içinde geceyi beklemeye karar verdiler. Nasıl olsa karanlık çöktüğünde arılar dağılacak, onlar da kolayca muratlarına ereceklerdi. Biraz uzakta oturarak konuşmaya daldılar ve akşamı beklemeye başladılar. Gündüzün ışıkları kaybolup, gecenin karanlığı ortalığı kaplarken bir başka karanlık daha gökyüzünü kaplamaya başladı. Bulutlar akın akın geliyor, gökyüzünü kuşatıyorlardı. Çok geçmeden görünen ufuklar bulutla dolmuştu. Biriken bulutlar gittikçe koyulaştı, zaten azalan ışıklar onların koyuluğuyla kaybolmuştu. Çok sürmedi. ...kat kat olan bulutların arasından şimşekler çakmaya başladı. Üst üste çakan şimşekleri yürekleri ağza getiren gürültüler... ...ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmur takip etti. Yağmur gittikçe arttı, sanki gök yarılmış, içinde ne varsa boşalıyordu. Bu topraklarda yaşayanların ömür boyu görmedikleri bir yağmur... Vadiler dağ araları sel olmuş, ırmak olmuş, akıyordu. Bütün gece yağmurun ardı arkası kesilmiyordu. Sabaha doğru ortalık yatışıyor, yeni doğan şafak artık sakin bir ufuktan ışıklarını gönderiyordu. Ortalık iyice ağarınca müşükler Asım'ı almak için onun yattığı yere geldiler. Ama Asım bıraktıkları yerde yoktu. Sular onu kucaklamış götürmüşlerdi aramaya başladılar saatlerce aradılar boşunaydı yok olmuş gözlerden uzaklaşmıştı ümitleri kesilinceye bakıncaya kadar aradılar sonra çaresiz olarak geriye döndüler. Yaşanan bu hadise dilden dile aktarılmaya başlamıştı. Artık Asım bin Sabit, Himayü Debr, arıların koruduğu kişi olarak anılmaya başlamıştı. Arıların Asım'ı koruduğu haberini alan Ömer radıyallahu an, Allah mümin kulunu korur, Asım yaşadığı müddetçe hiçbir müşriye el dokundurmayacağına, Hiçbir müşriği de kendisine dokundurtmayacağına ahdetmiş, Rabbine böyle niyaz etmişti. Hayatında bu ahdini yerine getirdiği gibi, öldükten sonra da Rabbı onu korumuştur dedi. Rabbı gerçekten dinini koruyan Asım'ı koruyor, mübarek bedenini müşriklerin eline vermiyordu. O, arıların koruduğu kişi olarak hatıralarda, College